Türkçe Peri Masalları Çalışkan Pastacı Evvel zaman içinde bir şehirde Mende adında şekerleme ve pastaları şehrin her yerinde meşhur olmuş bir şekerlemeci yaşarmış. Özellikle çilekli ve çikolatalı kekleri çok meşhurmuş. Mendi fırınını çok erken açar ve sadece en iyi malzemelerle yapılan en taze pastaları satarmış. Günün sonunda geriye bir pasta kalırsa onu da çocuklarına ücretsiz dağıtır ve ertesi gün yenilerini yaparmış. İnsanlar onun küçük pastanesine akın ederlermiş. Gerçekten Mendi keklerin çok Güzel, oğlum doğum günü için senin keklerini istiyor. Çok teşekkür ederim. Ve işte doğum günün için iki tane daha kek. Doğum günün kutlu olsun. Ah teşekkürler teyze. Dükkanının tam karşısında Barney'nin tatlı dükkanı varmış. Barney tembelmiş. Mince'nin pastaları için sıraya giren müşterileri görür ve kıskanırmış. İşi bu şekilde büyümeye devam ederse fırınıma kimse gelmeyecek. Bir şey yapmalıyım. Böylece Barney dükkanına daha fazla müşteri gelmesini sağlayacak bir plan yapmayı düşünmüş. Biri fiyatına iki tane kek. Biri fiyatına iki tane kek. Mandy'nin dükkanından bazı müşteriler Barney'e gitmiş. Ama sonra Mendy'ye geri dönmüşler. Biri fiyatına iki tane kek. Barney, bir şekilde keklerinin tadı mendeninki kadar iyi değil. Fiyatın çok düşük olabilir ama pastaların yeterince taze değil. Üzgünüm, çok üzgünüm. Bir gün bir soylu mendenin dükkanına gelmiş. Sen şu ünlü pastacı Mandy misin? Evet. Size nasıl yardım edebilirim? Oğlum çikolatalı keklerini bir arkadaşının doğum gününde yemiş. Ve kendi doğum günü partisi için istediği konusunda ısrar ediyor. Bu bir onur olur efendim. Neden bir kek örneği alıp beğenip beğenmediğinizi söylemiyorsunuz? Aaa! Bu harika olur. <gülüyor> <gülüyor> harika... Hmm, bunlar çok lezzetli. Parti için kesinlikle bunları istiyorum. Çok sevindim. Kaç tane istersiniz ve doğum günü ne zaman? Partiyi cumartesi günü. Üç gün sonra. Evime yaklaşık yüz kek gönderir misiniz? Kekleri hazırlayacağım ve cumartesi günü saat 3'e kadar göndereceğim. Mandy çok çalışmış ve yüz tane kek hazırlamış. Öte yandan Barney, Mendy'nin aldığı büyük siparişi duymuş ve işi bozmaya karar vermiş. Kralın mahiyetindeki bir soylu keklerini beğenirse, hiç kimse benim fırınıma gelmez. Siparişini bozmalıyım. Mendy'nin bütün kekleri hazırladığı o gece... Sonunda yüz kekin tamamı bitti. Sabah bunları asillerin evine ulaştıracağım. Kekler sabahı görürse onları gönderebilirsin. <Gülüyor> Sesi sabah, Mandy dükkana geldiğinde, keklerinin fareler tarafından yendiğini görünce çok üzülmüş. Sanırım Bu nasıl oldu? Şimdi ne yapacağım? Kekler üç saate teslim edilecek. Mandy gerçekten endişeliymiş. Tam o sırada Barney oraya gelmiş. Mandy ne oldu? Neden bu kadar endişelisin? Sen! Fırını asla bu kadar erken açmazsın. Burada ne işin var? Bugün soyluların evinde küçük kek teslimatı yaptım. <gülüyor> Kekleri benim dükkanımdan çaldın. İş söz konusuysa her şey mübahtır. <gülüyor> Mendy gerçekten çok kızmış. Barney'in bununla kurtulmasına izin vermezmiş ama ne yapabilirmiş ki? Aniden bir fikir bulmuş. Hızla dükkanının mutfağına girmiş... Ve üç saat sonra böyle bir şeyle dışarı çıkmış. Bak anne! kale benzeyen bir pasta. Bir kale pastası. Bir tane istiyorum. Vay canına! Ne güzel görünümlü pasta. Bunu kendin mi yaptın? Evet! Böylece Mandy, asillerin evine daha önce kimsenin görmediği bir pasta teslim etmiş. Ah, ne kadar güzel bir pasta. Teşekkür ederim. Kek istediğini biliyorum ama doğum günün için özel bir şeyler yapmayı düşündüm. Buna bayıldım. Ve şimdi Mendi sadece kekleriyle değil, pastalarının güzelliğiyle de ünlüymüş. Öncekinden daha fazla sipariş almaya başlamış. Çaresiz bir durumdaki Mendi sakinliğini kaybetmemiş ve biraz yaratıcılık kullanarak yaptığı planı öncekinden daha başarılı hale gelmiş.